Açık gaste. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba günaydın hoş geldiniz güzel merhaba merhaba hoş Tan... bulduk hoş geldiniz efendim teşekkür ederim merhaba biraz önce duyum, duyurusunda yapmaya <gülüyor> çalışmıştık Tanoral bizimle canlı yayında Tanoral derken e, başkanım olur kendisi <gülüyor> fikirli tembeller kulübümüz var bizim öyle mi evet iki kişi kurduk başka da üyesi yok e, pek almaya da niyetimiz yok zaten. Yani bu zaten öyle bir kulüp başkan ki. Başkan kim? Tanoral. Ha. Tanora evet. daimi başkan, onursal başkan. İzade ee, başkan yardımcısı mı? İkinci başkan. İkinci başkan, başkan, başkan eş, eş başkan. Baş. Eş başkan. Eş, yok, eş, bari, eş başkan olmaz. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇kinci onursal başkan olur mu? Olur, çok da güzel olur. Bak bunu sevdim. Öyle bir kartvizit bastırabilir miyim? <gülüyor> ...bir şartla bana da bir tane... ...bastırırsan olur. Arkalı önlü yapsak. O da ah, harika olur. <gülüyor> evet, benim bu hafta bir sözüm vardı. Ee, iklim konulu... ...karikatür bulacaktım, getirecektim. Hmm. Ama... Getiremedim. ...getiremedim. Yani iklim değişimi konulu karikatür... ...maalesef... E, ...herhalde gündem çok yoğundu. Ki e, kimse çizemez. Bir kişi çizmiş... Bir kişi çizmiş, çizdi ve yayınlandı ama onu da ben anlatmayacağım çünkü ben çizdim. <gülüyor> <gülüyor> <Anlatabilmiş>. Yok anlatabiliriz. Yok. <gülüyor> ee, basın ve karikatür bu hafta. konumuzda tan oral olunca e, çok daha yakından e, içinde olan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 Neyse. pardon bu büyükçe bir parantez Yok, oldu bu ana çok... konumuz, ana konumuz evet. e, inşallah gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta tamamen iklim konulu iklim değişimi konulu bir e, karikatür programı yaparız diye umuyorum evet, evet e, üç ilginç olaydan söz ediyordum birisi e, Türkiye'de e, Evrensel Gazetesi bu Paradise demiştin ya evet. e, Paradise belgeleri bu defa. onunla ilgili çizilen bir karikatürden dolayı Sefer Selvi'nin bir karikatürü bu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 Onun da evet. videosunu yayınladı küçücük. Cime kendisi çekmiş. Öyle mi? Yok ee, görmedim onu. Muhafız e, giremezsin diyor. Kartı hmm. alıyor zaten. E, tamam senin de bir suçun yok. Sen de emir kulsun diyor Cime da, Videoda. Evet. Yani bunu yaşadık. Amerika'da yaşandı.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 Yasak. Ha, bir de küçük <gülüyor> detay var. Fe, cep telefonu duruyor masanın üzerinde. Mikrofon hemen yanında. Evet. Ve orada da e, Facebook yani Twitter hesabı da görülüyor. Adam yalnız onu kullanıyor ya. Evet evet evet doğru. doğru. Onu atlamışım. Kırmızı kravatı da var tabi. Uzun. Evet. <gülüyor> evet. E, i̇kinci... E,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 Carson'a göre bu karikatür Amerikan halkının milli duygularını rencide ediyor. Bütün ulusal değerlerini hiçe sayıyormuş. E, programın yayınlanmasıyla birlikte e, Patrick Shapat sosyal medyada ne, neredeyse linç edildi. Chabat'ın e, bu konudaki sözlerini aktarmadan karikatürü fısaca anlatalım, yorumlayalım isterseniz. Karikatürde bir bölük e, asker görüyoruz. Amerikan piyadeleri bunlar. İçtima durumunda bekliyorlar.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 Trump'ın askerleri tamamen ara seçim orduyu daha doğrusu ara seçim malzemesi olarak kullanıp Meksika sınırında bekleyen göçmen karavanlarına konuşlandırması. Fox haber yorumcusu ise konuyu tamamen saptırıyor ve milliyetçi duyguları körüklendiriyor, körüklüyor.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 şimdi e, bilmiyorum yani bu konuda başka yorum yapacak mısın vallahi bu deminden beri söylediğin bu e, Amerika'daki olaylarla ilgili bunların hepsini birden e, seni dinlediğim zaman şöyle bir şeyi fark ettim yani bir zamanlar e, karikatür ve eleştiri yapmak çok etkiliydi basında hatırlayacaksınız yani çünkü e, işte işi kutuplu dünyada e,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 bu böyle giderse destek federal destek de vermeyeceğim yangınlara. Yani böyle biri yani. Evet demek ki iklimle siyaset doğrudan ilintili hocam. E, yani siyaset kalmadı zaten. Hakkında <gülüyor> insan mi var? iklim var. <gülüyor> ya yandı gibi bitti kül oldu. <gülüyor> yani e, bunun kanıtları da çok fazla. Mesela deminden beri basını konuşuyoruz. Basında eee <gülüyor> Politika ilişkilerini filan e, basındır kimse de kalmadı için eski çizgileri düşün kaç taneydi yani her gazetede 8'er oner tane insan çiziyordu Gazete kaldı mı e, on da sen söylemiş oldun evet e, kala kala işte şey iki şey kaldı bir tanesi radyonun e, mucizesini erken keşfeden start <gülüyor> e, bir de ekranı yavaş yavaş keşfetmeye başlayan yeni çizerler.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 ver yansın ediyorlardı. Ediyorlardı. Yani Maslında öyleydi. Ondan sonra liberalizme ver yansın etmeye başlandı. Çünkü arkalarında bir sosyalist devlet, sendikalar, yaşasın liberal karikatür deyip haram e, ediyorsunuz Şimdi ne yapacağını <gülüyor> bilemiyorsun yani. İşte böyle e, senin yorumuna bıraktığımız şeyler çiziyoruz. Evet. E, çok teşekkürler. Burada bitirmek zorundayız. Bir e, Londra bağlantımız olacak. Uzatmalı bir program. <gülüyor> Biz teşekkür ediyoruz Sağ olun Demek ki Londra'da bizi dinliyor Ne kadar güzel <gülüyor> bu saatte. Hem de bu saatte Arada da büyük saat farkı var Ama evet. şimdi oradan katkıda bulunacaklar İklim konu yani, Yok oluş konu, isyanı konu, diye bir önemli ilim. o zaman O zaman bir şey etmeyelim araya girmeyelim. O zaman Karikatürcüler olarak aradan çıkıp çekilelim durur yani evet, Yapacak bir şey yok. Bulgu bize katıldı Ciddi bir atölye çalışması var İsyan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 Çok teşekkürler. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.